Bismillah, elhamdülillahi, vahde, ve salatu ve ala men la nebiyye ve Kardeşlerim, Ramazan ayı ile ilgili ikinci ses kaydımız, orucun tarifi, fazileti, kimlere farz olduğu, kimlerin kaza edeceği veya fidye vereceği niyet, niyetin vakti ve şekli şeklinde olacak inşallah. Öncelikle Allah Azze ve Celle'ye bizleri bu mübarek aya ulaştırdığı için sonsuz hamd senalar ediyoruz. Ondan isteğimiz, temennimiz bizi bu mübarek ayın faziletinden hakkıyla istifade eden kullarından yapsın. Bize bu ayda sevdiği ve razı olduğu işleri sevdirsin ve kolaylaştırsın. Bu ay ile beraber geçmişi silinen tertemiz kullarından olabilmeyi bizlere az ve celle nasip etsin. Kardeşlerim bu ayın içerisinde yapılacak işleri dünkü kaydımızı ikiye ayırmıştık. Hasreten gününde yapılabilecek işler ve gecesinde yapılabilecek işler diye bir de her iki vakitte de yapılabilecekler vardı. Biz bugün gündüzünde yapılacak işlerden olan oruca gireceğiz inşallah. Kardeşlerim oruç Arapçası savun olan bir kelime. Savun tutmak demek. Kendini bir şeyden engellemek, bir şey yapmaya mani olmak demek. Kelime manası. İslam'ın bu kelimeye yüklediği mana ise buna şer'i manası diyoruz. Allahu Teala'ya ibadet niyetiyle. Tan yerinin ağrımasından, şafağın atmasından güneşin batışına kadar hiçbir şey yememek, içmemek, cinsiyi ilişkide bulunmamak ve oruca zarar veren diğer şeylerden uzak durmaktır diye tarif ediliyor ailelerimiz tarafından. Dolayısıyla biz oruçlu olduğumuz günler içerisinde orucumuza başlangıcımız tan yerinin ağırmasından güneşin batmasına kadar ki süre içerisinde olacak ve bu iş yaparken Allahu Teala'ya ibadet niyetini taşıyacağız. Çünkü niyetsiz hiçbir iş olmaz. Bu niyetle beraber hiçbir şey yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, cinsi mibaşaritte bulunmayacağız ve orucu bozan veya zarar veren diğer hususlardan da el çekeceğiz. Bunlar nelerdir? Öncelikle ona değinmek istiyorum. Hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olan kimsenin, Oruçlu bulunduğu süre içerisinde çirkin söz ve işlerde bulunmasını, düşmanlıkta yapmasını yasaklıyor. Ve birisi kendisine söver ve onunla kavga etmeye, niza etmeye çalışırsa da ona ben oruçluyum desin ve kenara çekilsin diye onu kavgadan, nizahtan alıkoyuyor, beri tutuyor. Bakın kardeşlerim, İmam-ı Kain'in sahihinde gelen bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yalan sözü ve yalanla amel etmeyi terk etmeyen kimsenin o yemesini ve içmesini terk etmesine Allah'ın bir ihtiyacı yoktu. Yani ona değer vermez buyurmuştu. Yalan söz fitne ve fesat yayan yalan sözdür. Hak olmayan her türlü söz bu kısma girer diyor alimlerimiz. Dinin cevaz vermediği her bir söz, kelam kavlu zuhur, yalan söz kısmına girer diyorlar. Demek ki bizler orucumuz boyunca yalan sözü ve haram sözü terk edeceğiz ve bununla ilgili, bununla bağlantılı işleri de terk edeceğiz ki bu oruca zarar veriyor. Allah katında bu işi yapan kimsenin tuttuğu orucun bir değeri yok. Bir başka hadiste İbni Huzeymen'in sahihinde rivayet etmenin sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta savun yani oruç yiyememek ve içmemek değildir sadece. Oruç ancak ve ancak hayırsız ve fahiş sözden oruç tutmaktır. Biri sana sövdüğü veya cahilce davrandığı zaman ben oruçluyum ben oruçluyum de buyurmuştur. Bu hadisin içerisinde de yemeği içmeyi terk ettiğimiz gibi hayırsız ve edepsiz sözleri de terk edeceğiz. Bu sırada da kendimizi tutacağız ve birileri bize saldırırsa, cahilce işler yaparsa ona karşılık vermeyeceğiz. Onun durumuna kendimizi indirgemeyeceğiz. Bilakis ben oruçluyum diyerek onunla muhatap olmaktan kendimizi tutacağız. Bunlar da oruca zarar veren ve kişinin yeme içme ve cinsi münasebetle beraber terk etmez gereken şeyler olduğuna da tekrar hatırlatmış olalım. Kardeşlerim orucun faziletine gelecek olursak oruç çok değerli bir ibadet. Bakın Bukhari ve Müslüm'üne gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Men sâme ramadâne imanen ve ihtisaben her kim Ramazan ayını oruç tutarsa iman ederek, inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan olarak yani başka bir niyet taşımaksızın غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ Onun günahından geçmiş olanlar bağışlanır. Evet. Oruç, Ramazan orucu özellikle geçmiş günahların bağışlanmasına sebep olan çok değerli, çok yüce bir ibadet. Buna ifade eder Tarız'a Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan şöyle naklediyor. Bakın. Gene Muharra ve geliyor bu hadis. Adem oğlunun işlediği her bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar ve hatta Allah'ın dilediği sayı kadar arttırılır her bir aynik. Ama Allahu Teala bundan bir istisna yapmış diyor ki hadisin içerisinde fakat oruç böyle değildir. Çünkü oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Oruçlu kişi şehvetini ve yemeğini benim için bırakır, veriyor Allahu Teala. Kardeşlerim Kur'an'la ve sünneti sabit olduğu üzere her bir salih amel allah Teala'nın fazla ve keremiyle on katıyla 700 yedi yüz katı hatta bazılarına allah Teala'nın daha fazla karşılık vermesiyle karşılık olarak katlanıyor. Ancak oruç böyle değil. Allahu Teala oruç ancak benim için yapılmış bir ibadettir. Onun karşılığını ben veririm buyurarak onun sevabının miktarını ve kaç kat karşılık verileceğini açıklamıyor Rabbimiz Sefarik ve Teala. Dolayısıyla bu sair ibadetlerden yani diğer ibadetlerden farklı bir ibadet. Farklı karşılığı var ve bunun kaç kat karşılıkla karşılıklandırılacağı gizli bırakmış Allahu Teala bunu kıyamet gününe saklıyor. Böyle değerli bir ibadet Allahu Teala hakkınca bu ibadeti yerine getirenlerden yapsın azze ve celle. İmam İbn Mace'nin, Nesai'nin İbn Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Şöyle aktarıyor bize Osman bin Ebil As es Sakafi radiyallahu an mutarif isimli sahabiye süt içirmek istemiş. Ona süt ikram etmiş. Mutarif radiyallahu anh da ben oruçluyum demiş. Onun üzerine Osman radiyallahu an ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis işittim. Diyerek ondan işittiği hadisi naklediyor. Diyor ki aleyh aleyhissalatü vesselam oruç birinizin savaştan koruyucu kalkanı gibi cehennem ateşinden koruyucu bir kalkandır. Allah bak belki bilir. Kardeşlerim oruç cehennemden koruyan bir kalkan mesabesinde hakkınca eda edilir, sahih bir niyetle eda edilir ve o oruca zarar veren şeylerden uzak durulursa. Bakın hadisin Arapça lafzı şöyle es cunnetun cünnetun nari ke cünnetu ehâlîkum minel gıtâli Yani bir insanı nasıl savaşta düşmanın silahından mızrağından, okundan, mermisinden, kılıcından koruyan kalkanı varsa, ateşten koruyucu, kalkan görevini yapan iş ise, ibadet ise oruç. Orucun böyle yüce bir karşılığı var. İşte bu yüce karşılığı elde edebilmek için ona zarar verebilecek işlerden de uzak durmak gerekiyor. Buhari ve Müslüm'le gelen bir başka hadiste, Sehir bin Saadet Saidi radıyallahu anh'tan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şüphesiz ki cennette ki sekiz kapısı vardır biliyorsunuz. Bir kapı da reyyan isimli kapıdır. Kıyamet günü oruçlular nerede diye çağrı yapılır, nida edilir. Her kim oruçlulardan ise, her kim oruçlulardan sayılıyor ise onlar kalkarlar o kapıdan girerler ve o kapıdan giren kimse cennetten içer bir daha ebediyen susuzluk çekmez ve akabinde o insanların girmesiyle bu reyyan kapısı kapatılır. Bir daha başka bir kimse o kapıdan giremez buyuruyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi izah eden alimlerimiz diyorlar ki, hadisteki oruçlardan maksat çok oruç tutanlardır. Yani farz orucu mutlaka yerine getirenlerdir. Ve ondan sonra nafile oruçlarla oruç ibadetin şu şualtanlardır. Nasıl ki adaleti alışkanlık haline getiren kimseye adil denir, zulmetmeyi alışkanlık haline getirenler zalim denir ve bir defa adalet yapana veya az adil olanlara adil denmez, veya az zulmedenlere zalimlenilmezse çok oruç tutan kimselere saim yani çok oruç tutan kimse denir. Dolayısıyla Ramazan ucunu tutmakla beraber ilaveten nafile oruçlar çoğaltan kimseler bu kısma girer derler. allah Teala onlardan yapsın Azze bizleri. Gene orucun dile getirilmesi gereken çok yüce faziletlerinden birisi. Ramazan ayıyla de alakalı tabii ki ilintili Cabir anh'tan da gelmekte, başka sahabilerden de geliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki her iftar vaktinde Allah tarafından azat edilenler yani ateşe girmekten alıkonulanlar vardır. Bu Ramazan'ın her gecesinde olur diyor Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Her iftar vaktinde Allahu Teala cehenneme girmeyi hak eden veya cehenneme girecek işleri yapan ama oruçtan kimselerden Allah dilediği kadarını azat eder yani cehenneme girmekten onu affeder, bağışlar. Öyleyse kardeşlerim orucun hakkıyla karşılığını görebilmek için oruç tutan kimsenin kulağıyla, gözüyle, diliyle ve diğer bütün azablarıyla oruçlu olması gerekir. Ki oruç tuttuğu gün ile oruçlu olmadığı gün arasında olumlu bir değişiklik olsun ve bu insanlar tarafından müşahede edilsin ve şahit olmasın. Gelelim orucun kimlere farz olduğuna Kardeşlerim oruç Akıllı, aklı başında, mali yani buluğu çağına ermiş, seferi olmayan, mukim ve gücü yeten her Müslümana farzdır. Bu şartları taşımayan kimselere farz değildir. Mesela aklı olmayan, deli olan kimselere farz değildir. Hakeza iman etmeyen, küfür ehli bir kimseye oruç farz değildir. Seferi olan bir kimseye oruç farz değildir ama güç veya kaza etmek, tutmaktan kendisine daha sıkıntılı geliyor, daha meşakkatli geliyorsa, oruç tutabilir. Çünkü, Ayşe Validemiz'den gelen Muharrem İsmü hadisinde Hamza bin Amir el-Eslemi radıyallahu anh nebi, sallallahu aleyhi ve selleme ben seferde oruç tutabilir miyim diye sordu. Çünkü kendisi çok oruçtan bir kimseydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istersen oruç tut, istersen iftar et diyerek ona genişlik verdi. Bununla ilgili başka cevaz verici hadisler de var. Dolayısıyla seferi kimse eğer zorlanmıyorsa, kendisine kolay geliyorsa oruç tutabilir. Gücü yeten kimselere farzdır dedik. Gücü yetmeyen kimselere ise farz değildir. Hastadır mesela, güç yetiremiyordur. İyileşme ihtimali varsa bu kimse orucunu daha sonra kaza eder. Müzmin bir hastalığı olan kimse veya çok yaşlı, Zayıf, güçletiremeyen bir kimse ise ve bunların iyileşme ihtimalleri yoksa bu insanlar oruç tutmazlar ve her gün bir fakire yemek yedirirler ve bu şekilde fidye öderler. Hamile ve emzikli kadınlar da hamileliklerinden, çocuğu emzirememekten veya çocuğun sağlığından korkarlarsa oruç tutmayıp daha sonra kaza ederler. Hayızlı ve nifaslık olan kadınlar Ramazan esnasında oruç tutamazlar. Ama hayızlarından ve nifaslarından kurtuluktan sonra tutamadıkları günleri kaza ederler. Gelelim oruçtaki niyete. Kardeşlerim öncelikle niyete değinmemiz lazım. Niyet kalbin amelidir, dilin ameli değildir. Bir insan herhangi bir şey yapmaya niyet ettiği zaman kalbiyle karar verir ve organlarıyla harekete geçer. Hiçbir ibadette niyeti dille söylemek, telaffuz etmek Kur'an ve sünnette nakledilmiş bir iş değildir. Bilakis niyet dilci alimlerin ve muhaddis alimlerimizin ifadesiyle niyet kalbin işidir. Kalptir niyetin yeri. Dolayısıyla bir insan diliyle niyeti telaffuz etmez. Çünkü dilin, niyetin içerisinde bir tesir yoktur. Niyetin hakikati kastetmektir, bir işe yönelmektir. Bir kişi oruç tutmaya kast ederek sahura kalkarsa veya sahura kalkmayıp ertesi gün oruç tutmaya karar verirse o kimse orucu niyet etmiş olur. Ve bu niyetin mutlaka fecirden önce, yani tan yerinin ağırmasından önce, gecenin herhangi bir vakti içerisinde olması gerekir. Bununla ilgili Hafsa radiyallahu Taala anuhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu iki hadisini aktarmak yeter olacaktır. Sünenlerde gelen bir hadis her kim oruca fecirden önce niyet etmezse onun orucu yoktur buyuruyor Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka lafı ise orucuna geceden niyet etmeyen kimseye oruç yoktur buyurmakta. Yani tan yeri ağırmadan fecirden önce gece vaktinde oruca niyet etmek yani ertesi günkü orucu tutmaya azmetmek, karar vermek gerekir. Bu da niyettir zaten. Son olarak iftardan bahsedelim. Ve bugünkü kaydımızı bitirelim inşallah. Kardeşlerim iftarenin vakti güneşin tamamen ufuk çizgisinin aşağı inmesi yani güneşin tam olarak batması vaktidir. İslam dini iftarda acele etmeyi teşvik eder. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İbni Hibban Taberan'ın rivayet ettiği adresler. Biz Nebiler topluluğu sahuru geciktirmek hemen iftar etmek ve namazımızı da sağ ellerimizi sol ellerimizin üzerine koymakla emni buyuruyor. Bir başka Bukhari Müslim hadisinde Sehl bin Sadr radiyallahu gelen hadiste insanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır içerisinde bulunmaya devam edeceklerdir buyuruyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan gelen Ebu Davut hadisinde ise şöyle buyurmakta Resulümüz insanlar iftarda acele ettikleri müddetçe İslam dini üstün olarak devam eder. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar iftarı geciktirirler. Dolayısıyla kardeşlerim İftarın akşam yemeğinden önce hafif bir şeylerle yapılması, akabinde akşam namazının kılınması, hemen akabinde de iftar yemeğinin verilmesi sünnete uygun olan bir iştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmadan önce yaş hurmayla iftar ederdi, onu bulamazsa kuru hurmayla iftar ederdi, o da olmazsa birkaç yudumluk suyla iftar ederdi. Ebu Davud'da ve Tirmiz'de gelen bir hadiste. İftar anında, yapılacak birçok dua vardır elbette. Ancak Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin yaptığı bir dua. Allah hemen zaman mättelletel uru ve sebetel bu inşallah. Ebu Davud da gelen bir hadiste diyor ki susuzluk gitti, damarlar ısındı ve ecir hak oldu inşallah diyerek iftarını yaptıktan sonra dua ediyor. Bununla beraber oruçlunun iftar anındaki duası icabet edilen bir duadır buyurmaktadır Resulullah Aleyhisselam İbn Mace'ye gelen sahih bir hadiste. Yani iftar anında kişi hayır olmak üzere, şer olmamak üzere dilediği gibi dua edebilir. Bu da icabet edilen, kabul edilen bir duadır. İftara acele etmek gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. İftarın sünnet olmasına sebep ya şurmayla, ya kuru hurmayla o olmazsa suyla açılmasının sünnet olduğunu hatırlatıyoruz. Önce iftar edip orucu açmak, sonra namaz kılmak, akabinde iftar yemeği yemenin sünnet olduğunu bir daha hatırlatıyoruz. İftarı da acele etmek gerektiğini, iftarı sonraki vakitlere teyretmemek gerektiğini hatırlatıyoruz. Bir de iftar anında Resulullah s.a.v'in zehebe ve veb telletül rugu ve zebetel ejju inşallah şeklinde dua ettiğini, ama iftar anında kişinin istediği şekilde dua edebileceğini, çünkü o vakitte yapılan duaların Allah tarafından kabul edilen dualar kısmından olduğunu hatırlatıyoruz. Birbirimize dua edelim. Ümmet-i Muhammed için dua edelim. İnsanlığın hidayeti için dua edelim. Özellikle de bu içinde bulunduğumuz virüs sebebiyle ciddi etkisini yaşadığımız günlerin bir an önce bitmesi ve sıhhat afiyet içerisinde hayırlı ameller işleyebileceğimiz hayırlı günlerin gelmesi için Allah'a dua edelim. azim. ve ve ve